Kentin tozu Kent hakkı üzerine konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysalam Tozuna hoş geldiniz. Yaşadığınız evleri, çalıştığınız işyerlerini, okulları, tünelleri, hastaneleri, alışveriş merkezlerini, gökyüzüne karışan o devasa gökdelenleri yapanlarız. Bizler aynı zamanda en çok ölen, en çok yaralanan, sakat kalan, hayatları hiçe sayılan, her türlü iş güvencesinden, güvenlikten yoksun çalıştırılanlarız. Köle koşullarında çalıştırılmaya mahkum ediliyoruz. Taşeronların insafına terk edilmiş durumdayız. Ücretlerimiz sürekli gasp ediliyor. Sigortamız ya yatırılmıyor ya eksik yatırılıyor. Gün geliyor kendimizi kapının önünde buluyoruz, tazminatımız dahi ödenmiyor. İş güvenliğimiz için gerekli tedbirleri almayan patronlar hayatlarımızdan tasarruf ediyorlar. Kimi gün alın terimizi döktüğümüz inşaatlardan düşerek, kimi gün kaldığımız derme çatma çadırlarda yanarak, Kimi gün tonlarca ağırlıktaki bir vincin altında kalarak can veriyoruz. Ölümümüze kader diyorlar. Yalnızca Kasım ayında 30 meslektaşımız iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2012 yılının ilk 10 ayında 226 inşaat işçisi düşerek, ezilerek, göçük altında kalarak, yanarak, zehirlenerek ya da patlama elektrik çarpması, nesne düşmesi sonucu can verdi. Biz şantiyelerde yaşanan ölümlerin kader olmadığını çok iyi biliyoruz. Evet, kamuoyuna böyle seslendiler. Bugün inşaat işçilerinin sesi olacağız. Onlar her ay açıklanan iş cinayetleri raporlarında üst sırada yer alanlar. Onlar yaşam hakkı, barınma hakkı, beslenme gibi çok ciddi sorunlarla boğuşanlar. Ve en örgütsüz olanlardandılar. Ama artık yeter diyerek dernekleştiler. Bugünkü konuklarımız İnşaat İşçileri Derneği Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol, kendisi 30 yıllık mermer ustası, ünlü Safir Direnişinden biri de 2 yıldır örgütlenmeyi yürütmekte. Ve İnşaat İşçileri Derneği'nin araştırma ve eğitim sorumlusu Demet Dinler. Demet Londra Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları doktora Öğrencisi, aynı zamanda Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'nın da örgütlenme eğitimlerini yürütüyor ve Güvencesizler Hareketi aktivisti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet 2012 1 Mayıs'ının en renkli, en etkileyici gruplarındandınız. Dünyayı biz inşa ediyoruz ama altında kalan biz oluyoruz. Artık yeter pankartı altında yürüdünüz. Bu derneğinizin de kuruluşunun bize ilanı gibiydi. Emeğin sömürüsüne yapılan ihlal haksızlıklara karşı birleştiniz ve dernekleşme gereğini duydunuz. Ben buradan bir kere daha rast gelsin diyeyim. Hayır. Bize önce iş kolunuzla ilgili olarak mağduriyetleri, yaşananları... Bunlara karşı hak taleplerinizi ve tabii ikinci soru da aslında iç içe ikisini bir sorayım isterseniz. İnşaat sektörü en eski sektörlerden, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden örgütlenme neden bu kadar geç oldu? Ya artık yeter dedirten artık bu 2005 senesinden itibaren özellikle e, neoliberal kentleşmeyle, kentsel dönüşümün gitgide, e, amansız bir şekilde e, ortaya çıkması, inşaat şirketleri furyası ile ilgili. Yani Bununla da ilgisi var mı bu dönüşümün, bu dernekleşmenin bu zamanda çıkmasının? Bununla kesinlikle ilgisi var. Daha önce, yani buna 15 yıl önce, bu kadar e, işçiye bu kadar saldırı yoktu aslında. Hı hı hı. Özellikle bu e, sermayenin iyice büyümesinden sonra e, işçilere bu saldırı daha fazlalaştı. Ee, bir de e, biz e, şunu da gördük yani zaten aslında normalde de içe dönüp kimse bakmıyor aslında e, bu taşan anlaşma sistemi ile ilgili e, son Kamudaki taşeron, taşeronlaşmadan sonra başladı taşeronlaşmaya karşı olmak nedense ama hı, hı. inşaat sektöründe bizler zaten oldum olası evet, taşeronla evet çalışıyoruz. Evet, Kimse dönüp bize bakmadı ya. şimdiye kadar. Ee, tabela sendikalarımız var. İşçiyle, e, inşaat işçisiyle pek fazla uğraşmayan sendikalarımız var. Ee, biraz önce söylediğim gibi de e, sermaye sahiplerine her şey verildi. Fakat işçiye dönüp bakmadılar Zaten bakmıyorlardı ama inşaat işçisine hiç bakmıyorlar B2 ile arsalar verdiler Biliyorsunuz evet. Kentsel dönüşümle evet. yine devam ettiler evet. ee, Üçüncü köprüyle Yine devam ettiler evet. ee, Patronlara bu yetmedi ee, Krediler Teşvikler verdiler O da yetmedi Eee Müşteri bile buldular yani yabancı mühendis atıcı kanunu, Mortgiti falan. E, müşteri değil bile de, buldular ama hala işçiye dönüp bakmadılar. Evet, Sadece bu kadar kazandıkları halde yani işçi hiç değil mi? Öyle mi oluyor? Tabi tabi yani insan olarak görmüyorlar zaten. E, şantiyelerde e, çalışma koşullarımız zaten e, artık anlatmaktan da bıktık biz. Her yerde anlatıyoruz. Size de biraz anlatır mısınız? Yani neresinden başlasam... Yani anlatmaya başlasam... Zaten buradaki dakikalar yetmez de... Ee, aklınıza gelecek her koşul... Olumsuz. Ee, ücret alacakları... Sigortalar... Barınma yerleri... Hı -hı. E, yaşam alanları... Ee, o kadar çok örnek var ki mesela... E, en... Sağlık koşulları mesela... Şantiyelerin nasıl? Yani sizin barındığınız yerlerde... Çevre koşulları... Hı -hı. Ben bu konuda isterseniz ha, evet. bir ekleme yapayım. Çünkü şey yaklaşık on aydır inşaat işleri örgütlenmesinde bir fiil Mustafa bile birlikte Hı -hı. çalışıyorum. Biz gittiğimiz yerlerde de şantiyelerde de işçileri sürece katmayı çok önemsediğimiz için şantiye formları dolduruyoruz. iletişim ağları formları dolduruyoruz ve bütün işçilerin kendi şantiyelerindeki sorunlarla dair bilgi akışını bize sağlamasını istiyoruz. Ha, böyle bir data toplama evet, da. Çok, evet. Ha, tabii tabii veri toplama. Şey. Ama bu veriyi ha, ha. toplarken de bunu sadece hani şey dernek örgütleyici değil, iş Hı -hı. işleri kendilerinin evet. bu veriyi hazır hale getirecek örgütleyiciler olmasını istiyoruz. Buradan da çıkardığımız sonuç şu hiçbir şey şantiyede gerçekten çok az istisna hariç işleri sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulmuyor. Zaten şey bu Birçok yerde hala çadır var. Biz bunları tespit ettik hı hı. yasak olmasına rağmen. Çadır yerine kurulan konteynırlarda... Yangın çıktı. Evet, şey evet en yangın, en yangından mi? sonra dahi yani Nisan'dan hı. sonra bu, konudaki, bu konuyla ilgili yasaklar arttırılmasına rağmen çadırlar hala devam ediyor bunun yanı sıra konteynırlara baktığımızda hiçbir şekilde mevzuata uygun konteynerlar üretilmiyor. Hı. Yükseklikler yeterli değil. Kişi başına düşen metreküp hava hiç yeterli değil. Yine elektrikli ısıtıcılar var. Kişi başına düşen duş sayısı çok az. Çok insanlık dışı koşullarda Tuvaletler çalışıyorlar. Diyorlar, Tuvaletler değil mi, çok kötü. Evet. Evet. evet. Yemekhaneler de aynı şekilde çok sağlıksız. Çoğu işçi yemeklerden Hı. zehirleniyor. Um, bunlara karşı bir şey yapmak için de aslında hı -hı. hani örgütlenmenin tabii. aslında itici gücü e, başta e, işçilerin artık bu sorunlara dur demek istememesi. Peki buna karşı hukuki süreçler mi başlatmayı niyetiniz var nedir nasıl yani örgütlenip talepler önce sonra tabi bu arada e, mesela tazminat davalı açılan davalarda verilen rüşvetleri hı -hı. görüyoruz işte bilirkişi raporlarının hı -hı. yanlı oluşu. Hı -hı değil mi? Ee, Direnişlere, polis şiddeti bir de Hı -hı. bunlarla da mücadeledesiniz evet. galiba değil? Şimdi şöyle yani hukuk sisteminin işçilerin lehine olabilecek Hı -hı. kısımlarını elbette ki sonuna kadar kullanma taraftarıyız. Ama hukuk süreçleri çok uzun işliyor. Biz örneğin ücret alacakları konusunda taşeron firmalarla ana firmaların ortak sorumluluğu olan yasa maddesini kullanıyoruz ama bir bir buçuk yıl sürdüğü için davalar Var, hiç bu davalara gerek kalmadan Hı -hı. derneğin kurumsal gücünü kullanarak Hı -hı. firmalarla müzakerelerde bulunuyoruz ve onlara bir şekilde baskı Hı -hı. kuruyoruz. Hı -hı. Eğer sorunu çözmezlerse şikayet edeceğimizi, işte basına vereceğimizi söylüyoruz ve birçok firmadan ücret alacaklarını hukuk yoluna başvurmadan alma şansımız Hı -hı. oldu. Bu güzel. Ama evet. kamu ihale kurumlarının süreçcin içerisinde olduğu vakalarda, örneğin TOKI gibi, Hı. örneğin evet. belediye şirketleri gibi burada iş yasasının 36. maddesi bu kamu ihale kurumlarının işçilerin son 3 aylık alacağı dışındaki konularda e, sorumlu kılmıyor. Bu çok ciddi bir engel bizim önümüzde. Çünkü onun dışındaki bütün sorumluluğu yüklenici firmaya Hı -hı. vermiş. Hı -hı. Bu yüzden de e, TOKİ ile de biz görüştük. Bize aynı şeyi söylüyor. Belediye şirketleri de aynı şeyi söylüyor. Biz bu yasanın ilgili maddesinin değişmesi gerektiğini Tabii, kesinlikle. düşünüyoruz. Tabii kesinlikle. İş yeri sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ise Hı -hı. ilgili yasal mevzuatta e, iyi şeyler olmasına rağmen hiçbir şekilde uygulanmıyor. Bu yüzden oradaki talebimiz bütün işçi Arkadaşlarımızla birlikte ilgili iş müfettişlerinin, denetimcilerin ortak çalışarak işverenlere baskı kurması. Ve e, müfettişler yeterli değil. Bu yüzden biz e, bir kampanyada başlatacağız yakında. E, ve değişik illerdeki arkadaşlarımıza da haber veriyoruz. Bütün sorunları bize haber verin. Ve o şantiyelerde güvenlik önlemleri alınana kadar elimizden geleni biz yapmaya hazırız. Tabağından gelen bir örgütlülük olmadan... İş yerindeki ölümler, iş yerindeki iş kazaları hı hı. ve sağlıksız barınma koşulları ortadan kalkmayacak. Tabii evet hep birlikte mücadele için. Hı hı. Peki ben buradan Mustafa e bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, sizin bu bildirinizde diyorsunuz ki işçi sınıfı içerisinde din dil mezhep ve kıdem ayrımının en sık yaşandığı sektörün işçileriyiz. Tabi burada aslında etnik ayrımcılık da e, giriyor. Mesela e, toplumsal şiddet bakımından işte gazetelere çıkan Kürt işçilere karşı e, yapılan e, şiddet hareketleri. Siz bunu açar mısınız bize başınıza gelenleri Yani bu e, toplu bir işçi hareketi direnişinin örgütlenmişse bu bölünmelere gitmeden böyle bir böyle bir meseleleriniz de var galiba değil mi? Bizim bizim öyle bir meselemiz hı. yok. E, meseleyi dayatanlar hı hı. var yani hı hı. çünkü biz zaten şöyle şöyle söylüyoruz. O gördüğünüz o binayı, o devasa hı hı. binaları zaten e, biz bir hiçbir ayrım yapmadan hep birlikte yapıyoruz zaten. Yani Kürtü, Türk'ü, Alevi'si, hı hı. Sünnisi hı hı. Ee, hep beraber yapıyoruz zaten ve orada bizim kendimizle ilgili bir problemimiz yok. Ee, ama tabii bu sıkıntılar ben size e, sadece Kürt olduğu için e, iş vermeyen yani Kürt vatandaşa iş vermeyen şirketler biliyorum. Vermiyor yani adam oraya e, sokmuyor onu, iş vermiyor ona çalıştırmıyor onu orada. Peki bu yasalardaki ayrımcılık maddesiyle, çünkü bu çok net değil mi? Buna karşı bir, bir şey yapıyor musunuz buna karşı? Yani adam onu söylemiyor ki öyle olduğunu. Şimdi, yani <gülüyor> <gülüyor> yani şey, tutup da böyle söylemiyor e, bize evet. ama biz onu biliyoruz. Şimdi mesela evet. yurt dışında aslında böyle aktivist gruplar var. Bunu biz e, şey e, daha önce... Bazı yerlerde rast gelip okumuştum. Şöyle yapıyorlar ya aynı nitelikte böyle bir ayrımcılık sezildiğinde kadın erkek ayrımcılığı olabilir veya işte etnik ayrımcılık din açısından mezhep vesaire. Aynı nitelikte iki kişiyi ama sadece bu şeyi değişik yani biri Kürt diyelim biri Türk her şeyleri aynı iş başvurusu yaptırıyorlar. Ee, işte Kürt e, reddedildiğinde veya kadın olan kadınlığından dolayı reddedildiğinde veya işte dini ve cibelerinden dolayı e, diyelim Müslüman olan reddedildiğinde hemen bu şey oluyor saptanı işletiliyor yani Demet ben sanırsam bu aktivizmi yapıyorsun Yok böyle bir şey. şey. <gülüyor> e, ya iyi bir fikir aslında. Yani biz gerçekten Hı. hani örgütlenme sürecinde Hı. çok fazla problemimiz var. Hani böyle bir şey aklımıza gelmedi Hı. ama gerek uluslararası sendikal hareketin e, yaratıcı örgütlenme metotlarından, işte haritalama, listeleme gibi gerek Türkiye'de böyle yaratıcı başka örgütlenme e, yolları kullanan e, şey kişilerden, örgütlerden aslında öğreniyoruz. O yüzden de hani şey e, bunu şey Hı. gündemimize almam saç olur tabii. <gülüyor> Evet ben lafınızı kestim. Siz, yok zaten bunu e, güzel bir öneri aslında ama bunu e, bizim sektörde bunu biraz zor yaparsınız. Yani adam onu e, ayıklamak için 150 tane evet. bahane <gülüyor> bulabilir size. E, yani tanımıyorum der, o daha iyi hmm. ustaydı der falan hmm. siz bunun kriteriniz yok. E, yani bir... o iki kişiyi koyduğunuzda bunun hangisinin daha iyi olduğu hangisinin kabul edileceğine dair bir kriteriniz hmm. olmadan hmm. olmadığı sürece ki... Ee, buradan şeye de gelinebilir bu ıı, sertifik... Ustalık, belgesi. Ustalık belgesine de yani, gelebilir. Bir böyle bir şeyle şey de olmadan ne? çünkü <gülüyor> e, bir kere şu var. E, Türkiye'deki inşaat işçisi e, yani inşaat işçisi olarak eğitilmiyor zaten. E, yani o, o problemimiz ya, de o. Ya, evet. Buradan bir, önünüzde böyle bir kriter <gülüyor> olmadan zaten karşı tarafın elinde bu kozu kullanır yani onu pek e, iyi bir öneri ama burada ne kadar geçerli olur o, o tartışmak evet. ver Aslında bu şeyle de ilgili çok en ilişkilerin yoğun olduğu hı hı. bir sektör olduğu için iş bulma doğru. işe girme süreçleri de hep kişisel ilişkiler üzerinden oluyor Biz mesela ileride bütün inşaat işçilerinin çalışma koşullarını düzenleyen ücretlendirme fiyatlandırmayı belirleyen böyle bir standart sözleşme hazırlamayı hayal ediyoruz böyle o anlaşma Evet da, <gülüyor> böyle, da, böyle da. olduğu takdirde o zaman söylediğiniz şeyler bu sözleşmenin hı hı. parçası olabilir. Aksi takdirde kişisel ilişkiler üzerinden sürekli gittiği zaman hak ihlalleri de yaşanacaktır. Hak ihlallerine hı hı. karşı evet. mücadele de çok lokal ve parçalı kalacaktır. Bunun hazırlığını da yapıyoruz hı hı. geleceğe dönük hı hı. olarak. Evet. Peki ben şimdi biraz böyle bir şey e, demirle bir soru olacak ama şöyle bir şey kafamda hep biz kentsel dönüşüm, kent hakkı etrafında dolandığı için bu program. Şimdi inşaat işçileri bütün projelerde çalışıyor. İşte siz de saydınız bildirinizde konutlarımızı yapıyorsunuz hastaneler okullar e, keza e, ama aynı zamanda kentsel dönüşüm projelerinde de yer alıyorsunuz. Yani biraz böyle şey gelmiyor mu paradoksal ikircikli diyeyim. Şimdi hem kentsel dönüşüm emekçi ...mahallelerini yıkıyor, siz emekçisiniz. Öte yandan neoliberalizmin tüketim odaklı bir kenti inşa ediliyor bu projelerle. Ve bu kent aslında sizi daha da köleleştiren, sömürgeleştiren, sömürgeciliğin önüne açan bir kent. Yani böyle bir kente gidişat. Şimdi böyle bu inşaat işlerinde çalışmayı, kentsel dönüşüm projesine nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir şey var mı politikanızda? Şimdi siz bunu inşaat işçisine sorduğunuz zaman e, bunu o yönden e, biz zaten bu soruyu bayağı böyle tartışarak <gülüyor> buraya geldik. Şimdi, pardon bir de şeyi açın parantezi. <gülüyor> Tabii mesela şey de Sayın Bayraktar'ın da olsun ilgili kişilerin de devamlı otoritelerin demeçleri var. İşte biz istihdam yaratıyoruz diyor bir de buna. <gülüyor> Eyvallah istihdam yaratıyorlar doğrudur onların bakış açısından ama... E, Şimdi dediğiniz doğru, biz şunun farkındayız. Bizleri bu kentsel dönüşümle o kentin dışına atmaya çalıştıklarından, Hı. buralardan bizi uzaklaştırmaya çalıştıklarından da farkındayız. Ama öyle bir ruh halinde halindesin ki şu anda. Yani buna karşı olmak eyvallah ama zaten bu sistem içerisinde ee, nereye kadar karşı olabilirsin, ne kadar tepki verebilirsin Hı -hı. çünkü öbür tarafta da e, bu işe de ihtiyacım var. Değil mi? Böyle ee, evet. bir ikilem de var. Evet, zor. böyle bir şeyde e, e, tabii ki keşke böyle olmasa. Yani e, kentsel dönüşüme zaten biz Hı -hı. karşıyız. Yani onu net belirtelim. Hı -hı. O binayı yapsak da, o tuğlayı koysak da oradan. Evimize ekmek Hı -hı. götürsek de biz ona karşıyız. Ya bunun bütün acaba işçi inşaat işçileri bütün olarak bakış böyle mi? Bilincindeler mi? Yani bununla ilgili bir şey ya da. <gülüyor> e, şimdi öyle olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Aha. Ama yani böyle olmaması da çok normal. Zaten inşaat işçilerine baktığınızda İstanbul'da e, kentin e, tamamıyla hani o sizin söz ettiğiniz kent hakkına sahip kişiler değil. Bunlar e, koğuşlarda barınıyorlar. Hmm. Hmm. E, kentin çeperlerindeki şantiyelerindeler ya da ortalarındaki fark etmez. Sosyal hayatları zaten yok. Sağlık hakları zaten yok ve bunlar çok ciddi dışlanmış bir kesim oldukları için sonuçta kentsel dönüşüm meselesini e, tartışabiliyor hale gelmeleri için zaten örgütlü olmaları lazım. Evet. Örgütlenmeden hmm. evet. bunu o bu, bu, Evet. Ha, ha. Yani değil yapmak evet. istediğimiz Anladım. şey biraz tam da Hı -hı. bu. Yani bir gün eğer gerçekten e, mahalle dernekleri, inşaat işçileri, Hı -hı. yani kent alanından dışlanan bütün kesimlerin bir araya geleceği bir ortamı hazırlamak istiyorsanız her kesimin kendi iç örgütlülüğünün çok kuvvetli olması lazım. Yani biz onu hep tartışıyoruz kendi işimizde. Kendi taban örgütlenmemizi tamamlamadan ortak işbirliği yapmamız çok zor. O zaman çok formal düzeyde kalır. Temsilci düzeyinde kalır. Ama işçi örgütlenme eğitimlerini çok önemsiyoruz. Bu eğitimlerde sadece nasıl örgütleneceğini değil. Aynı zamanda hani şey genel politikaları da tartışmaya <Gülüyor> hedefliyoruz. O zaman bu bilinç biraz daha hani yayılacaktır ama şu anda böyle ...böyle bir bilincin olduğunu söylemek biraz saf olur tabii doğru, ki. Doğru yani o büyük kent mücadelesinin hı hı. örgütlenebilmesi için her kesimin kendine düşeni hı hı. örgütlülüğü de evet yapması lazım zamanımız akıyor. Ben e, şeye gelmek istiyorum. Bu Safir direnişi sizin içinizde olduğunuz, e, sizi evet. oradan tanıyoruz zaten. Safir başlı başına zaten bir kent hakkı ihlali. Oraya verilen müthiş bir rant var. İşte Öyle. oradaki Levent bölgesinde şu kadar dolar iken birdenbire onu arttırıyor, şeyi arttırıyor, yükseltiği falan. Kiler Holding'e e, takdim edilen böyle bir şey var. Hepimizin e, kent hakkı. E, kentten faydalanma hakkı. Siz o direnişin e, içinde Değiniz, biraz bize zamanımız akıyor. Başka soruya geçmeden bir sizin ağzınızdan bu direnişi dinleyelim. Neler oldu Safir'de? Ee, biz orada çalışıyorduk. Ee, yaklaşık bir 4-5 ay ücretlerimizi alamamıştık. <gülüyor> ee, bireysel olarak orada her inşaat işçisinin, örgütsüz inşaat işçisinin yaptığı gibi tepkilerimizi falan veriyorduk ama e, bir ara bir e, iş cinayeti oldu orada. Ee, o gün, o gün anlatayım ben size, o gün kapıları falan kapadılar. Ee, işçiyi dışarıdan, içeriden dışarı çıkarmadılar, Hı -hı. dışarıdan da hiçbir basını almadılar. Hı -hı. O sırada ben bir gazetenin, e, bir gazeteci arkadaşla görüştüm. Çıktım dışarı, Hı -hı. onun fotoğraf makinesini aldım. E, gazeteciyi sokmuyorlardı Hı -hı. çünkü. İçerideki fotoğrafları çektim ve e, hem o işçi cihaitini, hem de e, içeride yapılan diğer haksızlıkları, işte barınma dahil Hı -hı. hepsini anlattım. Ertesi gün bu gazetede yayınlandıktan sonra bizim taşoruna bir yazı gönderdiler. Dört kişiydik biz bu Sizi? basına açıklama hı hı. veren. Bu dört kişiyi işte, işte işten çıkarmazsan sana yüz bin dolar ceza keseceğiz diye. İşte bizi dışarı attılar hı hı. yani. Ücretlerimizi de ödemeden dışarı attılar. Daha doğrusu çıkmazdık biz de. Biraz zor çıkarılardı ama bir gün sonra ücretlerimizi ödeyeceğimizi söyleyip bizi dışarı çıkardılar. Hı hı. Ödemediler tabii. Ondan sonra biz bir iki... Ee, basın açıklamasından sonra oturma eylemine evet, karar verdik. Evet. Bir 35 gün sürdü. Uzun sürdü, evet. Evet, 35 evet. gün oturduk. Bayağı, evet. 35. günde de e, taleplerimizi aldık. Hı hı hı. Evet, örgütlenmenize sağlık. Bu çok önemli çünkü küçük küçük, yani başta gözüken tekil başarılar işçilerin örgütlenmeye olan güvenini çok arttırıyor. Ki, umudu hı hı. yükseltiyor hı hı. bir de. Evet, çok önemli. Evet, maalesef zaman akıyor. Son söyleyeceğiniz... Bir şeyler var mı eklemek istediğiniz açık radyo dinleyicilerine duyurmak istediğiniz demek Ya hazırlıksız <gülüyor> yakalandım. Ya örgütlenme çalışmamız demin hani biraz bu farklı etnik gruplar üzerinden de sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak yani Van'dan Samsun'a Giresun'dan Adana'ya sürüyor ve biz hani önümüzdeki dönemde de şey. ...örgütlenme eğitimlerine, örgütlenme çalışmalarına... ...devam edeceğiz. Bu alanda... Iı özellikle bilgi toplamayı çok önemsiyoruz. İstanbul'a bir haritalama çalışması yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli özellikle bu. TOKİ şantiyelerine evet. çok önem veriyoruz. Evet. Kentsel dönüşümle de ilgili evet. olabildiği kadar çok firmanın, şantiyenin, sektörün bilgisini toplamak örgütlenme mücadelesi için çok çok önemli bizim için. Tabii. Hani bu yüzden evet. buna destek vermek isteyecek olan arkadaşlara da hani açığız. Nasıl ee, ulaşırız size? Bizim şey bir web sitemiz var. Evet. Facebook sayfamız var ve e-mail adresimiz var. Tamam. Onları... İnşaat işçileri İşçad, bir... İnşaat işçilerinin Derneği, derneği at gmail.com ee, Yazmak isteyenler, destek olmak isteyenler tamam. yazarsa Bir daha söyleyelim İnşaat İşçilerinin isti... Derneği, derneği .com. at gmail.com Buraya bilgi akışı Hı -hı. Evet, istiyoruz. Evet sizin Mustafa Bey söyleyeceğiniz mesaj bir şey bize iletmek istediğiniz benim Vallahi kaçımda. Valla ben burada <gülüyor> ee, işçilere İnşaat işçilerine seslenmek hı hı. istiyorum. Ee, zaten bir bildirimizde de yazmıştık. Ee, birlikte olmanın, e, birlikte olunduğu, olunduğu zaman neler yapılabileceğini biz çok yerde gösterdik. Hı hı. Ee, onları birlikte olmaya çağırıyorum. Ee, bulundukları yerlerde birlikte olsunlar. Yani sadece dernekte evet. olmaları hı. da çok önemli Tabii. değil. Beraber olsunlar. Çünkü o şantiyeyi zaten beraber yapıyorlar. Birlikte olsunlar. Hı hı. E, haklarını her türlü ara, aramayı öğrensinler. E, biz bu konuda her türlü desteği de sağlamaya hazırız. E, bize ulaşırlarsa iyi olur. Bir de telefon numarası <gülüyor> söyleyelim mi? Şöyle Tabii söyleyin. 0539 606 77 94. 0539 606 77 94. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz Ağzınıza sağlık, Sağ emeklerinize Sağ sağlık, rast gelsin diyelim tekrar. Evet sevgili dinleyiciler iki duyuruyla kapatalım. Geçtiğimiz haftalarda belediye ekipleri Bağdat Caddesi'nde yapımı sonu ermek üzere olan bisiklet yolunu sökmeye başlamışlardı. Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyası başarıyla sonuçlandı ve Kadıköy Belediye Başkanı'nın maili kilitlendi ve Kadıköy Belediyesi ara yolları iyileştirip park sistemleri yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bisiklet yollarının inşaatının devam kararı çıkartıyor. İkinci duyuru ise akademisyenlerden, İstanbul Bildirisi adı altında yurt dışı da dahil çeşitli üniversitelerden 224 akademisyen, son dönemde İstanbul'da Merkezi Yönetim ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yapılaşma ve dönüşüm sürecini, Birçok yönüyle son derece sağlıksız ve tehlikeli bulduklarını kamuoyuyla paylaşarak, yetkililere kamu yararını ve varlığını dikkate alan çevresel ve sosyal faktörlere, tarihi ve kültürel değerlere duyarlı gelişim politikaları üretmeye davet ediyorlar. Kent hakkı mücadelesi yönüyle iyi niyetli girişimler, ancak bu mücadelenin tamamen sanal ortam ve imza kampanyalarıyla yürütülmesi de yeterli değil. Harvey'in son yapıtı kentlerde belirttiği üzere kamusal alanlara toplanan insanların müşterek gücü diğer erişim yolları tıkandığı zaman hala en verimli başkaldırı aracı. Gerçekten önem arz eden Twitter ya da Facebook'taki duyarlı uğultu değil sokaklar ve meydanlardaki insan bedenleri. Evet Taksim ve Haydarpaşa bizleri bekliyor tehdit altındaki tüm mahalleler ve 3. köprüye karşı direnişte. Adil, eşitlikçi yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi hafta sonları dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan